Sinefil. Hazırlayan Mesulaneler: Melis Behlil ve Yeşimburul Seven. Merhaba, 94.9 Açık Radyo canlı yayındayız. Bu hafta müzikle açmadık programımızı biraz heyecanlı bir şekilde açtık. Bir konuğumuz var, ben Melis Behlil, ben Yeşim Burum ve stüdyomuzda bugün konuğumuz Onur Ünlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta İtirazın Var'ı tanıtmıştık aslında gösterime girdiğinde. Ancak biz geçen hafta kayıt yapıp yayına girdiğimiz için bu 18 yaş e, tartışmalarının biraz dışında kaldık. Ve bugün güzel de bir haberle geldi Onur Ünlü. E, 18'den 15'e indiği yaş. Şimdi hem filme konuşmak için, e, hem bu e, işte yaş sınırlamaları tartışmalarını konuşmak için Onur Ünlü'yü bugün konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Sizi böyle bir apar toparsı diyor. Soktum. Hızlı bir giriş ne oldu. Anladım, anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Merhaba herkese. Valla iyi mi oldu çok evim değilim biraz ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Hı hı. Bir ikincisi hani, hani düşünsenize artı 15'e e, ikna olur hale geldik. Falan. Değil mi? İyi geliyor böyle. Evet hale. yani. Oh filmimizi artı 15 bildi, e yaşasın filan gibi bir kafaya soktular bizi itilek evet. aktıra. E, bütün bunlar saçma sapan şeyler. Yani sansür denen şeyin, denetim denen şeyin hiçbir türlüsüne, hiçbir şekilde, hiçbir hı hı. şey için. Ee, ne bileyim mesela ırkçılık filan gibi meseleler dışında hiçbir şekilde bu bu mevzulara girilmemesi lazım. O geri kalan kısmı da zaten geçen de konuştuk kendilerimizde. Biz kendi aramızda hallederiz. yani hani e, Biz sinemacılar olarak bu işle uğraşan insanlar olarak kimse zaten öyle filmler yapmaz. E, geri kalan kısmına da kimsenin herhangi bir şekilde dokunmaması lazım. Sıkıldık. Filmimizi konuşmak yerine bunları konuşuyoruz. Usandık filan. Evet, biz filmi konuşalım o zaman tekrar. Geçen hafta epey bir konuşmuştuk ama filmin gerçek sahibiyle konuşmak tabii her zaman çok daha keyifli. Estağfurullah. Arada bir de İstanbul Film Festivali sonlandı. Oradan da e, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödülleriyle çıktınız. Hı -hı. Onun evet. için de tebrikler. Teşekkürler. Öncelikle evet, tebriklerle başlayalım. Tebrikler. ...hakikaten hepimiz çok mutlu eden ödüller oldu... ...geçtiğimiz hafta Hı -hı. ödül terörün öncesinde... ...biz e, kaydımızı yaptık... ...hem de hazır vizyona girmişken filmle tanıttık... ...uzun uzadıya konuştuk... E, ...itirazım <gülüyor> var... ...hem festival döneminde hem de sonrasında... ...çok konuşuldu... E, ...ama bence güzel taraflarından biri... ...hani sadece bu... ...sansür kurulunun sözde kategorizasyonu ile değil... ...film kendi esasıyla da... ...kendini çok konuşturdu... ...pek çok açıdan... E, uzun bir yapım süreci var. Ben filmim galada seyircilerle izleme şansına dahil yani şansına sahip olduğum için kendimi çok mutlu ad ediyorum. Geçen ki filminizi de gene galada seyircilerle izlemiştim. Geçen senede, bu sene senede fes festival galasını e, ilk gösteriminde geçen sene e, acıcı davranıp bilet almamıştım. Merdivenlere bir şekilde sığışmıştık. Bu sene şanslılar arasında bir koltuk bulabildim kendime e, ama gençlerin ilgisi özellikle ...beni çok heyecanlandırıyor... Ee, ...ve sizinle çok yakın bir ilişkileri var... ...ve çok Hı. sadık bir izleyici kitleniz var... Ee, ...filmden filme çok farklı şeyler deniyorsunuz ama... ...o izleyici kitlesi sizi hiç bırakmıyor... ...onur ee... abi diyorlar bana... ...evet... <gülüyor> ...onur abisiyim ben onların... ...evet seviyorlar beni... Ee... Evet siz cümleyi tamamlayın çünkü söyleyecek bir şey bulamadım. <gülüyor> tamam ben tamamlayayım o zaman. Ee, bir kere orada e, soru cevap kısmında bahsettiğiniz şey filmin aslında uzun bir yapım süreci olduğu. İlk 2010 senesinde senaryo üzerine çalışmaya başladığınız fikirlerin ortaya çıktığı ve aslında o üzerinde uzun çalışılmasına rağmen oldukça kısa bir sürede çektiğiniz. Evet aslında üzerine uzun çalışılmadı. Biz 2010 yılında Sır abiyle <gülüyor> hikayeyi konuştuk sonra ben senaryoyu yazdım. Mart ayı filandı. Yazdım. Bitti orada. Ondan sonra biz başka başka şeyler yaptık. Ben orada iki tane film çektim. Yüz küsür bölüm dizi yaptık. Hı hı. Bir şeyler yaptık filan. Ondan sonra filmi çekmeye karar verdiğimizde bu da Aralık sonu, Ocak başı filandı. Ve bir daha ben bir elden geçirdim senaryoyu. Bir, bir iki yerine müdahale ettim. Bir karakter ekledim falan. Yani o geçen dört sene boyunca çalışılmadı filmin senaryosuna. Hı hı. Aklıma oynatabilirim yani. Dört sene bir senaryo çalışırsam. Böyle, mümkündür yani böyle bir şey benim için. Eee... Onun için de sonra da işte yaklaşık 65-70 günde çekmeye başlamamızla filmin son halini seyretmemiz arasında geçen bir süre var. O Orası biraz hızlı oldu. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet ama yani biz... Yani biraz on, televizyon pratiğinden mi? Onla da geliyor. Bir de ekibimiz de bizim alışık. Hani Hı. çabuk hareket etmeyi biraz onunla da ilgili. Yani genelde film ekipleri... Genelde aslında daha da şöyle bir sorun var. Film işi çok büyütüldüğü için... İnsanlar gözünde çok büyütüyorlar. Film, film, uzun metraj bilmem diye uzun metraj Ben iyice hiç sevmem yani o lafı neyse. Film yapacağız, film yapacağız mevzusu. Bir süre sonra nasıl derler? Vuku, şu, şu vukuundan büyük bir hale geliyor. Hani fil, film yapmak, ona hazırlanmak, aylarca hazırlanmalar, bilmem neler, şunlar bunlar. Halbuki çekeceksin 150-200 tane yani plan. Anlatabildim mi? Yani daha sakin olunduğunda ve bizimki gibi pratik olarak iş yapmaya hazır bir ekiple yaptığında Daha kolay gidiyor işler. Hani sadece e, bir yanıyla herhangi bir şeymiş gibi. Yani işimizi yapıyormuşuz gibi yapıyoruz. Çünkü o bizim işimiz. Biz film çekiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Sürekli bunu yapıyoruz. Dolayısıyla hazırız her an. E, ve bir de teknik olarak şöyle bir şey var. Bir yönetmen olarak ben bağlamayacağım planı çekmem genelde. Yani mesela çok güzel planlar görürsün sahnede, sahneyi çekerken evet. ama bilirsin ki o plan girmez. O, ...o sahnenin içine. Ben onları çekmem mesela... ...hiç uğraşmam onlarla. Çünkü daha sonra... montajda çok üzülüyorum. İki defa iş. Hem çekmese hem sonra... E, ...kurgu e da dışarı Mesela bir plan seçiyorsun. Onun hazır, ışığın hazırlı, bir saat mesela. Ama bağlamayacaksın. Evet. Belli hiç oralara girmiyorsun. falan gibi. Onun için daha kolay halledebiliyoruz mevzuları. Bir de... ...sadece oyuncu kadrosu olarak değil... ...aynı zamanda ekip olarak da... ...sürekli belki de aynı kadroyla çalışmanın getirdiği... ...bir rahatlık da büyük ihtimalle sete yansıyor. Ee, çalışma temposunu da arttıran faktörlerden biri olarak işin içine giriyor. Evet, o muhakkak öyle. Hani gerçi bu, bu işte bir Osman'la Serkan vardı bizim söyle ekibimizde. Onun dışında ilk defa çalıştık diğer arkadaşlarla. Ama onlar da dışarıdan gelen de o temponun Hı -hı. içine giriyor bir şekilde ve hani mümkün olduğu kadar birbirimize az konuşarak, öz konuşarak işle ilgili temel mevzuları konuşup Hı -hı. sadece işi yapmaya odaklı bir şekilde çalışıyoruz. O da e, ...genelde ben de ne yapacağımı biliyor vaziyette... ...gidiyor oluyorum sete. Hani sette açı aramıyorum, düşünmüyorum... ...olmadı ne yapsak böyle hani bir yönetmen... ...prototipi vardır ya kafalarda... ...saçını başını yorup zıplayan bir adam. Ben onlardan değilim. <gülüyor> Sakin bir şekilde çekiyoruz. Ama storyboard yapacak kadar da... ...şeyle... ...çizili planlı değil galiba kafada mı? Storyboard oluyorlu? tabii, storyboard falan yok. Ee, onlar çok... Onlar on... biraz lüks, Ki, bak şöyle lüks, bir şey. lüks, lüks. Lüks evet ama ondan ziyade şöyle bir duygu vardı Şimdi belki de bu ben daha önce şiirle uğraşmamdan kaynaklanan bir şey. O o duyguyu o anda alıp e, o o duygunun kendisini o sırada o anda yaşamayı se seviyorum. Anlatabildim mi? Eğer storyboard'unu çizersek çizdirirsem sahneyi görmüş olurum. Görmüş olduğum zaman da benim için cazibesini... Zaten bitmiş oluyor. Yani. Gerçekten. Kimi zaman mesela sahneyi kurarım açıp açı falan veririm Hı. hani resim yapılır oradan gitmek isterim. Çünkü bitti diye düşündüm. <gülüyor> Anlatabildim mi? Onun için sürekli bir ...o anda oluyor hissi benim için çok önemli. Evet itirazımlara dönelim bu beraber çalışma meselesi. E, oyuncu kadrosunun bir kısmı sizin zaten daha önceki filmlerden, hı. dizilerden... ...ama yeni isimler de var. Nasıl e, tercihler yapıldı orada? Serkan Keskin sonuçta epeydir birlikte çalışıyorsunuz. Ya şöyle oldu. Mesela Ömer Erkan'la uzun süredir çalışmak istiyorduk. E, denk gelmemişti bir şekilde. E, Hazal'la çalışmak istiyorduk. Çünkü Hazal... ...gerçekten enteresan, yetenekli olan bir kız. Ve biraz daha ortaya çıkmalı bunlar. Görünür olmalı. <gülüyor> Çok var. Bu bu filmde öyle evet aman aman bir şey yok yan karakterlerde. Fakat kendi boşluklarını doldurmaları lazım. Hı hı. Ee, bu gibi işlerde şöyle bir şey vardır. Oradan olması gerekenden fazlası ya da azı gelirse... ...orası sakat bir hale gelir. Fazla olursa birden e, basar... E, ...yan rol mesela fazla olduğu zaman fazla gelir gerçekten. Ufak kaldıkları yetince güçlü olmaz. Çok eee disiplinli bir şekilde iş iş yapacağını düşündüğüm oyuncularla özellikle mesela Serdar'la sadece iki sahne çektik ama çok güzel iki sahne çektik. E, ve o oyuncuların birçoğu zaten başrol oyuncuları. Birçoğu hemen hepsi hı hı, daha önce başrol omuş oyuncular. E, bu bu benim için şans yani. hep ben şanslı hissediyorum kendimi. Ee, çok kuvvetli bir ekip var o açıdan ee, ve dediğiniz gibi bir sürü farklı yan karakterler çıkıyor ama e, ben birazcık e, çok film, pek çok filmimizde yaptığınız gibi türlerle oynama meselesine de biraz dönmek istiyorum. Hani filmin yapısını anlatısını konuşurken e, sizin klasik anlatı sinemasının anlatım biçimine de bir itirazınız var aslında onu farklı bir şeye dönüştürmeye türleri birbirle karıştırma, kendinize özgü birazcık daha bize özgü Türkiye'den hikayeler anlatma biçimleri, yeni öykü Hı. anlatma biçimleri yaratmayı seviyorsunuz. Ben itirazım varı da hani o minvalde değerlendirme taraftarıyım birazcık. E, polisiye de benim kişisel olarak çok sevdiğim bir tür e, ve polisiye çatısının da çok sağlam olduğunu e, çok şaşırarak gördüm o açıdan da ayrıca. Bektim tebrik ben ediyorum. Der, değil mi? Sizden değil, o yani <gülüyor> ben bu bunu beklemiyordum, yok, bu intifat <gülüyor> mıydı? <zaten> hakaret miydi? <gülüyor> Hiçbir hamle yapamadım. Sizi tenzer etmiyordum, gelsin. Hiç beklemiyordum. Ne bekliyordum abi? Yok yok, dünya genelinde de Eyvallah. çatısı sağlam bir polisiye film üretmek <gülüyor> çok zor. Yani İstanbul Film Festivali çerçevesinde de birkaç polisiye daha izledik. Ee, ben çoğunu hayal kırıklığıyla ya çünkü izledim. Çünkü onu sevimi söyleyeyim, ben onun üzerine düşündüm İkisi var. Biri çok basit zannediliyor. Hı -hı. İki çok yapılıyor. Bu ikisi yeni bir şey yapmak konusunda zor zorlaştırıyor her şeyi. Daha önce de söyledim ama Fuzuli'nin çok güzel bir şeyi var, ben ona benzetiyorum. Aruz'la şiir yazmaya benzetiyorum biraz polisiyeyi. Ne tuhafaldır bu diyor. Daha önce söylenmiş bir şey, daha önce söylendiği için söylenmemiş bir şey de söylenmediği için söylenemiyor falan gibi böyle bir arada kalma durumu. Bu biraz öyle. Hem temel kurallar var, onlara uyacaksın ama onlara bir yandan bir yenilik getirmeye çalışacaksın. Ee, hem Bir hem orta... bütün ipuçlarını vermeyeceksin evet, evet. hem bir kısmını vereceksin. Bir de, bir de şöyle bir şey yok ortalama seyirciyi tatmin edeceksin ama bir de has seyirci var bir de has evet. polis seyircisi var ona da gel gelin olacak yani ve sen bunu yaparken ortalama seyirci bunu anlamayacak çünkü ayrı iki kanal oluşturman lazım bir has seyirciyle bir ortalama evet. seyirciyle ortalamadan ne demek istediğimi anlıyorsunuz hani yanlış anlaşılmasın poliseye o kadar hakim olmayan diyeyim ee, karmaşık bir durum hani bunu elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ee, ama önemli olan karakter. Bence benim, benim kendi adıma karakter sağlam bir karakter çıktı. Yani onunla her yere gidilebilir bir karakter oluştu. Hı hı. Onun için onunla yeni filmler yapmayı düşünüyorum şu anda mesela. Ben bunda Selman Bulut karakterinin çok kuvvetli olmasının yanı sıra... ...bu kadar canlı canlı ve enteresan yan karakterler yaratmış olmanızın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani hem ortalama polisiye seyircisi hem de has polisiye seyircisinin ilgisini tutmak açısından. Hmm. Çünkü has polisiye seyircisi hani ipuçlarının peşinden giderken ama bir taraftan da e, o ipuçlarını takip ederken o enteresan karakterlerle karşılaşmak da şaşırtmak, güldürmek, heyecanlandırmak hmm. filmi o açıdan sürekli tetikte tutuyor seyirciyi. Eyvallah. Bence en zengin katmanlı taraflarından Eyvallah. biri o. Bir de totu olarak pardon son bir şey söyleyeyim hani Filmin kendisinin en sonunda polisiye de şundan bundan bağımsız olarak ...söylediğim bir şeyin de olması hı hı. lazım. Çünkü kuru polisiye de kesmez. Polisiye sevilsin. <gülüyor> günümüzde özellikle evet, günümüzde. artık geldiğimiz evet, oraya noktada... Oraya biraz daha gelelim birazdan ama o demin dediğin... yaşın bir ekleme yapmak istiyorum... Buradan bir hikaye ve Türkiye'den anlatma şekilleri ama bir yandan da çok bariz bir Sherlock ve diğer e, polisiye e, gelenekleri etkisi de var. Bu sanırım en son özellikle Sherlock'un dizisi e, yapıldığında tekrar böyle bir e, şey çıktı. Yani ondan da belki biraz bahsetmek Bahsedeyim lazım. Bahsedeyim ben onu görmedim o diziyi. O dizileri mümkün mertebe izlemiyorum. Ben en son izlediğimde estetik cerrahlar ameliyat yapıyorlardı o dizileri. <gülüyor> ama polisiye çok sıkı kafaya Polisi, olmuşsunuz. Polisiye kafa oğlum bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de polisiye yapmanın temel mevzusu iki şekilde aşılabilirdi. Emrah birini becerdi. Tuhaf kötü, tırnak içinde kötü bir polis yaparak Emrah serbest. Besatçay'la hmm. bunu becerdi. Bir de dedektif denen şey zor ve hani bizim ıı, tabiri ise kalın kafamıza girmiyor. G girmez. Zor yani. Biz, biz dedektif denen şeyleri anlamıyoruz. Yıllarca ben onu düşündüm. Polisiye de ilgilenirken nasıl bir karakteri, e, bir dedektif. Durumuna getirebiliriz. Şimdi bir de üçüncü bir yol var bildiğiniz gibi. Bir adamın başına ne bileyim mesela wrongman'de de öyledir. Adamın başına bir iş gelir. O mecburen Hı. bir işin içi, Kendi içinde. Kendine aklama çabası gibi bir şeye girer. Ee, o Ve bir imam imam üzerinden bunu yapmak bir sürü başka açıdan bana mantıklı geldi. Karakter biraz öyle oluştu ve ta belki 15 beş yirmi bir geçmişi var bunun. Benle beraber geldi. Biz beraber büyüdük. Hep kafamın bir yerinde vardı benim Selman Uğuz. Sonra denk geldi işte hikayeyi yaptık. Bu arada işte polisi okumaları falan da devam ediyordu. Ee, ben Osmanlıca öğrenmeye kalktım polisi okumak için. esrar Cinayet'i okumak için. Aa, 1876 hmm. Ahmet Mithat hmm. Efendi ilk terif polisiye romanı. Altı tane vardı. Atatürk kitap bundaydı biri. Gittim oradan buldum fotoğrafı çekildim. Osmanlıca öğrenmeye başladım. Allah'tan birileri çevirmişlerse onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Öreke Taşı Cinayeti. Meşhur bir hikayedir o. Oradan başlar. Daha sonra işte bir sürü şey var. Hani şu anda da çok sıkı polisiyeler yazılıyor. Hmm. 90'larla beraber bu iş çok şey oldu Türkiye'de. Gelişti. Kim bilir ne anlatıyordum ben. Ha, evet yani bu karakteri oluşturan şeyler ve bir de özellikle işte orada da biraz bahsettim daha önce bir iki yerde bu hardboded dedektifler, bu 30'ların, 40'ların, 50'lerin o hmm. sert abileri, bir de 60'ların falan Yeşilçam'ında çok tuhaf. Mesela tanık dursun kanun kendisinin çektiği polisiye filmler vardır. Onun çektiği, evet. yazması bir tarafa. Çok enteresan, böyle 60'larda yapılan çok tuhaf filmler var. Onlar, <gülüyor> bana da çok ilgilendim ben. Bu B tipi sinema denen şeyle zaten çok ilgileniyorum, hoşuma gidiyor. Ee, biraz sinema sevgisi, işte türler arası yolculuğun şeyi bu yani. Sinema sevgisi olduğu zaman o türler arasında sen kendi kendi bir seyirci olarak geziyorsun. Bir şey yapmak istediğin zaman yapan olarak da gezmeye başlıyorsun falan. Durum bu. ...çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu... e, filmin müzikleri de... ...çok... E, Hı -hı. ...filmi tamamlıyor... E, ...filmin içerisinde filmle beraber konuşuyor... ...filmin içinden konuşan... Hı -hı. ...bir yan damar şeklinde... Okanlar yaptılar Geven Deden, Okan, Ahmet ve... E, ...Taner Tadar yaptılar müzikleri... E, ...çok iyi çıkarlar. çıkardılar... ...baya hani böyle... ...cuk diye üstüne oturan müzikler yaptılar... E, ...çok heyecan verici... ...müzikler gerçekten... Filmin nasıl söyleyeyim filmin zekasını yükseltiyor. Evet. Gerçekten öyle. Duygusuna da çok iyi hizmet evet, ediyor. Evet, yani, evet tabii total olarak yükseltiyor filmi. Bunu demişken filmin fragmanını tekrar bir dinleyelim. Arka planda müzikler de çalıyor orada. Sonra konuşmaya devam ederiz. Dini millet sorarsan Aşıklara din ne hacet, aşık kişi harab olur, aşık bilmez din diyanet. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Biz Gökhan'la birbirimizi seviyoruz. <gülüyor> Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Ne yapacağız bu Selman Hoca'ya Gökhan? Watson. Watson'ın ona bilgi soruştur, kızımın ihtiyacı var mı diye. Lan! Cihan Demir, cinayet masasında. Selman Bulut, camiden. Tabii tabii buyurun. Bayılırım benaya. Evet 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'deyiz. Canlı yayında konuğumuz Onur Ünlü varı konuşuyoruz. Ve filmin fragmanını dinledik. Birazcık da müziklerine... Devlet... Fragman dinlemiş oldum hayatımda <gülüyor> ilk defa. Değilirik bir tecrübe oldu. Radyo çünkü. olunca böyle oluyor. Eyvallah. Böylece müziklerine de birazcık kulak kabartmış olduk. Okan Kaya, Taner Yücel ve Ahmet Bilgiç'in yaptıkları Gevende'den. Ee, birkaç tane de e, şey var, e, yeniden yorumlanmış parça hı hı hı. var, itirazın var da dahil. Hı hı hı filmde. Hı hı. Ee, şimdi filmde bizim imamımız bağlama çalıyor, bir bağlama e, kursuna devam ediyor ve bir konser gelecek falan. Öyle bir, bir şeyler konuşuluyor, bir e, Alevi ile ilgili bir takım bağlantıları var. Onun için birkaç tane deyiş kullandık. E, bir işte Şah İsmail'in bir deyişiyle, hı hı. E, Ali Rıza Albay'dan üzerine yaptığı besteyle ama deyiş... Şah İsmail'indir. Onunla açılıyor film. Sonra eşefoğlu diye yine anonim bir bir şey var, değiş var. Bir tane daha bir şey var. İtirazım Üç var tane. bir de. Bir de itirazım var var. <gülüyor> evet. Demin şeyi konuşuyorduk. Film bir yandan hani polisi açısından işte e, gayet tatmin edici bir yandan çok eğlenceli ama diyecek bir şeyleri de var. Hı -hı. Zaten adından başlıyor Yani itirazın vardan başka pek çok isim seçebilirdiniz ki İngilizcesi Let's in farklı bir yere gidiyor. Biraz oraya gelelim ki filmin dikkat çeken yerlerinden biri de zaten ortalarında yer alan bir vaaz sekansı. Ee, ...şey de tartışıldı... ...oraya çok geri gitmek istemiyorum... ...ben de bu 18 yasağı vesaire... ...işin politik e, tarafı yüzünden... Evet, evet, ...onlar konuşuldu... Ee, hani ...biraz Selman Bulut... ...nasıl biri... ...yani onun da bir takım itirazları var... Hı. ...onun gözünden zaten biz bu... E, Türkiye'de bir şekilde var olmaya, meydan okuma, belki farklı bir şekilde var olmaya çalışmayı görüyoruz. Biraz Selman Bulut üzerinden konuşabilir e Selman Bulut temel mevzusu şu, anlamaya çalışıyor. Mesela antropoloji okumuş, onu da açıklıyor. Neden diyor tek bir tane inanmamız gerektiğiyle ilgili? Rasyonel bir takım izahlara ihtiyaç durum diyor. Kendisinin belki imanla ilgili bir derdi yok. Kendisi inanıyor ama başka insanların niye inandığını, daha önemlisi niye inanmadığını anlamaya çalışıyor ve bunun için de antropolojiyle ilgileniyor. E bu biraz benim mesela işte yani mes yani bana o açıdan ben benzer yönlere benzemek istiyorum en azından karaktere. <gülüyor> Tek temel meselesi kendisinden beklenmeyecek şekilde anlamaya e, çalışması. Babanın olayı bu. Anlamak istiyor. Niye böyle? İnsanlar niye böyle düşünüyorlar? Bu durum niye böyle? Bunu anlamaya çalışınca da doğal olarak e, ondan beklediğimiz e, Kalıbın diyeyim. Dışına çıkmış oluyor. İster istemez oraya sığmamaya başlıyor Selman Bulut. Ve mevzuya başka yerden bakmaya başlıyor. O bak bakmaya başladığı yerde işte o e, filmin içindeki vaat sekansında en fazla vücut buldu ya. Şimdi orası mesela çok direkt olarak filmin fikrini söylüyor. Ama şöyle bir şey var diyor. Her filmde seyirciyi ikna edebilirseniz, kendinizi Hı -hı. inandırırsanız seyirci size bir dakika kadar verir. Hiç bütün metaforları, şunu bunun her şeyin dışında istediğinizi söyleyecek bir bir dakikanız olur. Bunu ama İstediğiniz zaman yapamazsınız. Seyirci hmm. ikna etmeniz gerekir bunun için. Ee, orası filmin böyle elliinci, elli beşinci dakikası falan yanlış hatırlamıyorsa oraya kadar ben ya herhalde iyi gittik. Seyirci artık buraya kadar sevdiyse zaten sevmiştir <gülüyor> deyip Orada o söylemek istediğimi patlattım. Hani e, dediğim gibi o o o çok kısıtlı bir andır. Fi, im, orada söylenen aslında şu anda e, nasıl söyleyeyim? E e e e e e e Tamamen dışında bir şeylerden bahsediyor. Orada söyledikleri de e, İhsan Eli yazdığı bir yazıdan benim aralardan alıp bir araya getirdiğim kısa bir parça. E, babanın dünya görüşü içinde bulunduğu görevlisi olduğu diyanette örtüşmüyor. Zaten diyanet işleriyle de ilgili derdi var. O, on, onunla da <gülüyor> dalgasını geçiyor ince ince. Diyanet işleri bence de olmamalı yani. hani Diyanet işleri hiç oraya, hani girmeyelim şimdi ama yani akıl alır şeyler değil bunlar. B Hele bütçesine girecek olursak hiç çıkamayız. Büyük tuhaflıklar yani. Ee, ama filmde Selman Bulut da mevzuya şöyle düz bakıyor. Mesela filmde Ermeni bir kadıncağız var. İşte Aleviler'den bahsediliyor falan. Ama onlarla ilgili iyi ya da kötü bir şey söylemiyor. Olumlu ya da olumsuz bir tarafı yok. Sadece düz bir şekilde on onlar da varlar hayatın içinde. Ve o kadar düz bir şekilde varlar ki üzerinde konuşulmuyor bile. Hı hı. Ki olması gereken de zaten... Hı. Bu ya bizim açımızdan da, onun için hani o orası mesela benim için zorlayıcı yerlerden biliyor. Mesela oryantalist bir tarafa doğru kayabilirdim, tamam mı? İstemeden yanında ya da karşısında duruyormuş gibi gözükebilirdim. Bir sürü şey olabilirdi ama orayı bir şekilde çok şükür iyi atlattık. Hani o insanlar da var, onlar da var ve onların o insanlar olduğu konuşulmuyor. Ah, ah Ermeniler şöyleydi, Aleviler de böyleydi filan gibi bir pozitif ayrımcılığa da gerek duyulmuyor çünkü gerek olmamalı artık. <Gülüyor> Adan yani herhangi bir didaktizme de girmiyor. Evet. Zaten pek çok filmin düştüğü en büyük hatalardan evet. biri bu. Ve bu e, Bulut'un sorgulayan şeyi de zaten en sonunda bütün hikayeyi onun çözmesine e, neden oluyor. Yani şimdi polisiye tarafına da bağlanıyor tabii. Aynen. Diğerleri çünkü hayatı ya e, işte her şeyi belki de sorgulamaya <gülüyor> evet. ihtiyaç görmedikleri için e, sorgulanması gereken e, bir cinayeti de çözemiyor. Tabii şöyle bir şey oluyor. Aynen bu analitik olarak da şöyle çalışıyor. E, Ermeni Hanım'la ya da e, efendim işte ageliyelikle ilgili mevzulara Ee, pozitif ya da negatif belli bir ön yargı yanaşsa oradan o olayı çözmek için gerekli bilgileri de alamayacaktı o zaman. Anlatabiliyor muyum? Hani işler de zorlaşacaktı. Meseleyi herhangileştirebildiği için işin içinden çıkabiliyor. Çünkü dünyaya bakışı bu yönde filan. Ama bir taraftan hani bütün bu karakterlerin ve bütün bu yan öğelerin dağılımına baktığımızda filmin anlatı yapısı içerisinde hep birazcık kıyıda köşede bırakılmış marjinalize edilmiş evet, karakterler Hı -hı. sokak çocukları da evet, öyle evet. özellikle hani çocuk meselesi de filmde bence önemli meselelerden biri Hı -hı. çocuk figürü sizin filmografinizde de önemli Hı -hı. bir figür olduğu için hani burada çocuklar gene önemli bir Hı -hı. mesele olarak dönüyor Hı -hı. Iı, filmin içerisine Ee, Ama işte ekstra onların o durumlarına fazladan vurgu yapmak dediğiniz gibi o zaman işin tadını tadı kaçırıyor. kaçırıyor O çok soğuk, soğuk kanlı yaklaşmaya çalışmak gerekiyor. Evet, e, demin aramızda konuşuyorduk e, fragmanı dinlerken e, film ilk hafta biraz hafif başlayıp hı hı. galiba e, sinemalara evet, seyri evet. çekmeye başlıyor. Sinemalar öyle bir mücadele kanları galiba 16.000 küsürle açtı film mesela 3 günde. Şimdi öyle açan bir filmin Hafta sonu 25 binde falan kapatması beklenir. Fakat bizim için 40 binde. Böyle hani ilk üç güne göre %150 falan gibi bir artış gösterdi. Bu ama benim açımdan maşallah denilecek <gülüyor> bir şey. Ee, tahmin ediyorum bu 18 yaş yasağının düşmesiyle de e, biraz daha kuvvetli gidecektir. Merak da yarattı. Merak da yarattı. Abi şu benim hoşuma gidiyor. İki şey söyleyeceğim bununla ilgili. Bir artı 18 evet film konuşuldu böylece falan diyorlar. Evet konuşuldu ama ben hani ben oradan gelecek 15-20 bin seyirci gelmesin hı hı. ama artı 18 falan olmasın. Ben bunu tercih ederim. Anlatabiliyor muyum? Çok şahsen bütün kalbimde bunu söylüyorum. İkincisi şu iyi oluyor. Bir şekilde merak eden insanlar filme gittiklerinde bu neymiş ya demiyorlar. Bir yerden takılıyorlar filme ve büyük çoğunluğu filmden çıktığında iyi bir film seyrettiğini ya da hoşuna giden şeyler gördüğünü filan düşünüyor ve bir diğerini öyle söylüyor. Bu bu açıdan iyi. Şimdi biz evet hani gişe gişe yaparsak tabii ki ne kadar iyi olur? Çünkü bu işe biz para harcıyoruz. Sokaktan taş toplayıp yapmıyoruz bu işleri. Biz fransız olarak bir yerden destek, yardım filan da almıyoruz ve kendi kendimize yapıyoruz. Dolayısıyla e, bizim için iyi olur hani işin gişe yapması. Ama her zaman bu böyledir ki bir film seyredilsin diye yaparsın. Mümkün olan çok en çok sayıda insan filmini seyredsin istersin. Yoksa niye bu kadar uğraşıyorsun? Paylaşmak istersin filan. O açıdan iyi. Yani seyirci filme nasıl diyeyim? Sahip çıktı. Onur abi, Onur abi diyorlar. <gülüyor> yani abiler hakikaten Onur abi diyorlarmış. O açıdan iyi, iyi oldu. Evet, e, bir şey de soralım hemen. Bu daha yeni çıktı ama siz çok hızlı çalışan bir ekip olarak bir sonraki e, projeniz ne? Şu nedir anda bilmiyoruz. Ben bir iki bir şey var ama bu ben şimdi toplumsal göndermesi diyeyim. Bu kadar yoğun bir film ilk defa yaptım ve Bu beni şaşırtıyor. Kendim de şaşırıyorum. Ben herhalde çok küç küçük ve kişisel bir film yaparak kendime doğru kaçmayı planlıyorum. Dengeleme amaçlı. Dengelemem lazım ya böyle. Halk adamı olma falan gibi yerlere doğru gider maazallah. Ben beceremem o işleri. Onun için böyle küçük kişisel bir şey yaparım herhalde. Bir de televizyon işleri falan yapmamız lazım. Öyle. Gerçi bu toplumsal meseleler... Im... Adaletsizlik, toplumsal adaletsizlik e, filmlerinizde hep olan bir damaj. Evet tabii yani bir evet. Tıraftan da. Taraftan, evet tabii ki tabii ki. E, genel olarak hani sizin gibi neviş aslında münasır evet. bağımsız yönetmenlerde gördüğüm şeylerden biri biyografileriyle e, bu temel meselelerinin çok paralel gitmesiyle de alakalı. Hı hı. Bunu bilmiyorum hiç doğduğunuz, büyüdüğünüz yer ve koşullar onlarla hiç ilişkilen. Değil yani, misiniz? Söyleyeyim ben öğretmen çocuğuyum. Babam da mühendisdi benim. Ortağımız İzmitliyiz biz. Hı. Hani taşla da ortalama bir ailede doğdum, büyüdüm. Hani Hı. öyle dönüp bak bakıyorum, ben de zaman zaman bu saçma sapan şeyler neden aklıma geliyor? Niye böyle oluyor? Hani Hı. ne yaşadım yahu ben filan diye böyle ...traumatik büyük meseleler hatırlamıyorum yani ben herkes... ...öğretmen çocuğu daha işte yani öğretmen çocuğuyum yani anlatabiliyor muyum? Gerçi... D düz bir hayatım oldu, devlet sitelerinde okudum, hmm. bir devlet üniversitesinde okudum... ...okulu bitirdim, İstanbul'a geldim, çalışmaya başladım bu. Gerçi mesela o yılların hizmeti Kocaeli'si birazcık daha böyle hani... ...işçi sınıfının ve işçi mücadelesinin çok yoğun olduğu ve yaşandığı bir yerde Ama benim ailem öyle bir aile değildi hmm. mesela. Ne bileyim hürriyet okullardı falan, anlatabildim mi? Hani... Ramazanlarda oruç tutulurdu. Babam cumaya giderdi. Böyle böyle bir aile. yani o hani o o öyle bir hareket, öyle bir durum içinde büyümedim. Hı hı. Bilmiyorum yani hani öyle olsa hani her şey başka türlü olabilirdi ama daha sonra meseleyi hepimiz gibi kendi kendime aymaya çalıştım yani. Hani bu arada hani şikayetçi değilim durumlardan. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <mi? gülüyor> öyle bir aile büyüdüğüm için her şey iyiydi hani falan. O da başka bir şekilde dengeliyor bütün meseleleri evet, belki bir belki arada mekten dolayı. Ben o zaman bir şekilde bu festivaldeki galasında bizimle olamayan dinleyicilerimiz için de paylaşmak istiyorum. Oradaki sorulardan en önemli sorulardan bir genç arkadaşların özellikle sordu. ...biz bu filmi çok sevdik, bunun devamı gelecek miydi? Siz de belki... ...siz bu filme sahip çıkarsanız... ...gişede karşılığını bulursa neden olmasın... ...Selman Bulut'un... ...maceraları belki de devam edebilir demiştiniz. Evet, hala öyle diyorum. Bir ikinci hikaye düşünüyorum. Selman Bulut'a aşık etmek istiyorum. Böyle bir... ...körkütlük aşık olsun, bakalım ne yapacak? ...çok merak ediyorum ne olacağını. Artık camisinden de ayrıldı. Camisinden de ayrıldı, evet şu anda. Büyük ihtimalle... ...neyse onlara girmeyeyim de camisinden ayrıldı... <gülüyor> Ee, katilin kim olduğunu biliyorum ama ona bir gerekçe bulmam gerekiyor. Şu anda onu düşünüyorum. Onu bulduğum anda yazacağım hikayeyi. <gülüyor> Biz de gelirse herhalde. <gülüyor> Evet o zaman tekrar dinleyicilerimize buradan hatırlatıyoruz. İtirazımız varın vizyondaki yolculuğu devam ediyor. Ee, ve de yine hafta sonu rakamları çok önemli sinema salonları için. Biz bunu her zaman buradan tekrar tekrar <gülüyor> telaffuz ediyoruz. Ee, hafta sonu e, sinemada itirazımız varı tekrar. Son izledim. bir şey söyleyebilirim mi? Vaktin var mı? Tabii, tabii ki tabii e, ki. Şimdi şu Türk sineması evet. destek mevzusu var ya o konuda biraz benim kafam karışıyor. Evet destekten ziyade görmek istedikleri için gelip hani bizim daha çok hoşumuza gider. Çünkü aynı anda bir milyon kişi destek olursa ben acayip zengin olabilirim. Anlatabildim mi? Hani destek dediğiniz şey çığrından çıkarsa işler çok acayip yere gidebilir. Destek değil yani mevzu. Filmi görmek istemenin çeşitli sebepleri vardır. Yönetmenini seversin, hikayesi ilgini çeker, fragman hoşuna gider, afişi güzeldir, ne bileyim ben, arkadaşından duyarsın, bir sürü sebebi vardır. Bunlardan herhangi birisi Onları çekiyorsa sadece benim filmim için değil. Genel olarak Türk sinemasına destek, Türk sinemasına destek. Şu anda e, dünyada en fazla film mi satılan ülkeyiz kendi ülkesinin e, filmleri en çok satılan ülkeyiz. Bu kötü bir şey değil tabii ki ama her zaman sinemacılar böyle yoklukla, sefaletle, çaresizlikle filan bir arada anılır oldu ya, anılıyor filan. Bu ben bunlar rahatsız oluyorum. Biz hiç de öyle değil yani biz işler yolunda gittiği zaman acayip de güzel oluyor. Biz teyzem, mevzem büyük paralar kazanıyoruz, büyük paralar kaybediyoruz. Böyle şeyler oluyor yani. Mutlaka biz bize bir otel odasında kendi başına sefalet içinde ölecekmişiz gözüyle bakılıyor olması ve onun yarattığı tuhaf bir merhamet duygusundan ben sıkılmaya başladım. Yok bizim burada daha ziyade altın çizmek istediğimiz nokta e Türkiye'de sinema televizyon. salonları ve dağıtım ya yani ve hani o açıdan dağıtım konusunda bir ah, çarpıklık ah, olması ah, ah, ah. durumu. <gülüyor> Oraya girmeyelim. hiç. Yani orası biz orası biz, biz oraya var. giriyoruz. Biz <gülüyor> siz ona çok giriyoruz. Biz onu çok konuşuyoruz. çünkü. Ben, ben de geçen sene işte o yüzden filmini sokmadım falan. Evet. Daha sonra Allah'tan başka sinema denen şey ortaya çıktı da sağ olsun bu filmi de yine onlarla dağıtıyoruz. Uh -huh. ee, ekstradan başka salonlar aldık falan. o Orası tamamen ayrı mevzu. Bir gün onu anlatmak için gelirim. Çok şey biliyorum onunla ilgili. Gerçi biz... çarpıcı şeyler biliyorum. İsterseniz konuşurum. Seve seve. Tamam peki. <gülüyor> çok <gülüyor> Seve seve. Çünkü o bizim çok hassas olduğumuz ve gündemden hiç düşürmek istemediğimiz bir konu. Eee... Hani tam olarak ondan bahsediyoruz. Benim Evet itirazım var ee, sinemalarda e, 15 yaşından büyük şekilde oynuyor bu haftadan itibaren. Ee, Onur ünlüye çok teşekkür ediyoruz. Programa haftanın Eyvallah. yeni filmleriyle devam edeceğiz. 11 yeni film var bu hafta ve bunlardan. 11 film mi var? 11 film var. Maalesef. <gülüyor> Üç tane ona, yerli 10. yapım var çok yoğun bir hafta. Ve bunlardan birinin e, parçasıyla, Dom Hemingway'nin e, kullandığı parçalardan biriyle devam edeceğiz. Pixies'den geliyor, The Baser. Sizden dinledik The Baser. Bu hafta yeni vizyona giren Dom Hemingway'de kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil programındasınız canlı yayında. Ve bu hafta yeni vizyona giren 11 yeni filmi kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağız geri kalan vaktimizde. Evet, Dom Hemingway ile başlayalım. Richard Shepard'ın filminde Jude Law, Richard E. Grant, Damian Bichir ve Emilia Clarke başrollerde. Evet, Dom Hemingway... E Karakterin adı filme adını veren karakteri de Jude Law canlandırıyor. Jude Law bu filmde böyle Londra'nın East End dediğimiz kısmından çıkan biraz belalı işte... Ee, sonuçta kötü işlere bulaşmış bir karakter. 12 yıldır hapishanede esas e, uzmanlık alanı ise kasa soygunculuğu. Şeyleriyle hassas parmaklarıyla <gülüyor> özellikle şey yapıyor. Ama çok nevi şahsından münasır bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Böyle birazcık bundan hani 20 sene önce falan olsa Bob Hoskins'in canlandıracağı türde bir karakter. Hani konuşması tarzı vesairesi. Bu, bu karakteri oynayabilmesi için özellikle çirkinleştirmiş. Hani burnu yamıltılmış 15 falan. On kiloya yakında Kilo, Kilo almış falan. Ee, çok agresif, narsisist e, özellikleri olan. Ama en önemli özelliği 12 sene boyunca çenesini kapatmış. Muhbirlik yapmamış. E, en son yakalandığı işte kim için çalıştığını da söylememiş. Cezayı çekmiş. Ama hani çıktığında e, payını düşen ne fazlasıyla alacağı günün hayaliyle. 12 sene boyunca. Ama bu arada da e, arkada bıraktığı eşi. Kaybetmiş kanserden kızına tabii bir kızı var tabii onun bütün çocukluğunu kaçırmış babalık yapamamış eşi arada başkasıyla evlenmiş falan gibi şeyler hayatını kaçırmış aslında dönünce bu hapisten çıkışı sonrasında hem kaçırdığı zamanı telafi etmeye çalışıyor hem alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor Dom Hemingway'in enteresan hikayesi. Komedi, aksiyon, e, tam böyle şey İngiliz usulü, e, gangster'ın başına gelen talihsizlikler e, bir taraftan da. E, IF de gösterilmişti Dom Hemingway ilk bizde de Bağımsız Filmler Festivali'nde. Oradan kalan, vizyona gelen filmlerden biri. Evet, bir de festivalden filmler var. E, iki tane. Biri The Zero Theorem, Sıfır Teorisi, Terry Gilliam'ın yeni filmi. Başrollerde Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ve Ben Whishaw yer alıyorlar. Ee, Terry Gilliam'ın bu bildiğimiz Brezilya'dan özellikle uh -huh. e, fütürist, e, çılgın dünyasında bir yandan distopik dünyasında yine e, geçen bir hikaye bu. Bir e, bilgisayar dehası e, Christoph Waltz'ın canlandırdığı Cohen. Ee, bir yandan da çok gizli bir projede yer almaya başlıyor. Ee, sıfırın yüzde yüze eşit olduğu ya da her şeyin hiçbir şeye eşit olduğunu ispat etmeye çalışan. Ee, Venedik'te premierini yaptı film. Ee, terör geliyim severler için. tabii bu haftanın ...filme herhalde bu olacak. Yine de beklentilerini çok yükseltmemelerini... ...tavsiye ediyoruz. Çünkü bu filmin... ...yapımı çok sorunlu oldu. Bütçesel... ...çok büyük sıkıntıları vardı. Bütçesel sıkıntıların da filmin... ...nihai görünüşünü çok etkilediği söyleniyor. Bir Brazili değil yani. Evet. Yani. evet. Hı -hı. Ee, diğer film... ...Castet Chinois. Chinese Puzzle... ...İngilizcesi, aşk bilmecesi olarak... E, ...oynuyor bizde de. Cédric ...yeni filmi. Ee, başrollerde Romain Dury, Audrey Tattoo... ...Cécile de France, Kelly Riley. ...yer alıyorlar. 40 yaşındaki bir adamın hikayesi... ...ayrıldığı karısı New York'a taşınıyor... ...yeni birine aşık olup... ...çocuklarını da alıp götürünce... ...Savye de onun peşinden New York'a gidiyor... ...ve orada bir hayat kurmaya çalışıyor kendisini. Klapici ...2000'li yılların başından... ...İspanyol pansiyonundan ilk duymuştuk... ...oradan başlayan... ...üçlemenin son filmi bu... Böyle ülkeler arası hatta biraz da e, Euro Pudding diye biraz aşağılanmıştı döneminde. İşte bir sürü ülkeden ortak yapım parası bir araya getirip e, hem çok uluslu hem hiçbirine tam e, değinemeyen e, filmler için kullanılan bir terimdi o. E, ama e, Klapic e, kariyerine gayet de e, bu tarz filmlerle pek de beğenilerek genel olarak belli bir seyirci kitlesi tarafından devam ediyor. Evet ama aslında hani klasik bir romantik komedi olduğunu da söyleyebiliriz tarzı itibariyle. Yine çok bir şey uluslararası... beklemeden uluslararası <gülüyor> romantik komedi. komedi. Ee, New York'a gitmişken <gülüyor> New York'ta şimdiye kadar çekilmiş en yüksek bütçeli film olan e, The Amazing Spider-Man 2 İnanılmaz Örümcek Adam 2 ile devam edelim. Evet, örümceğimiz, gerçek örümcek adamımız Peter Parker, Andrew Garfield'ın e, ikinci <gülüyor> macerasıyla karşımızda. E, yeni kötü adamlar, yeni e, şeyler, e, sorunlarla gene New York'u kurtarmak üzere karşımızda. Andrew Garfield'a Garfield yine e, Emma Stone eşlik ediyor, Gwen Stacy rolünde. Ayrıca Jamie Foxx e, ve Dain D. Han yeni kötü karakter olarak görüyoruz. E, ...şey olarak, yeşil cin olarak katılıyor. Ee, filmi de tekrar Mark Webb yönetmiş ilk filmde olduğu gibi... ...bu hafta Örümcek Adam devam etmekte. Ee, daha filmlerimiz var, ufak bir müzik arası veriyoruz bu yeni filmlerden. Ee, çok sık olmayan bir şekilde bir Bollywood filmimiz var. Hatta iki Hint filmimiz var bu hafta. Ve e, haftanın Bollywood filmi Chennai Express aşk treninden... ...Lungi Dance ile devam ediyoruz. This is the tribute to Talaewa. thoda round ghumake anna ke jaisa chashma lagaake coconut lassi milaake aa jaao mood banaake thodo round me lassi milaake aa jaao mood, Mujhokko, ke, ke ke, me ke, mood all the gym fans don't miss the chance fight that i don't chance on the floor ana padega lungi ko utharna padega sab ko karke dikhana padega isko mai mai to much ko roke ga kon aur kai ko mera mood mein daddy se Gidens'te dinlediğimiz haftanın yeni filmlerinden Aşk Treni Rohit Shetty'nin yönettiği, e, bizde de pek az vizyona giren bir Bollywood filmi. Bu hafta dediğimiz gibi iki Hint filmi var şaşırtıcı olarak. E, bu ise Aşk Treni Chennai Express, e, Bollywood'un bu seneki büyük bütçeli e, hit filmlerinden biri. Başrolünde de Bollywood'un en büyük yıldızı, yaşayan yıldızı Şahru Khan var. Evet ona Deepika Padukone eşlik ediyor ki daha önce Om Shanti Om'da da beraber çalışmışlardı. E, filmin adından da anlaşılacağı gibi yine bir tren hikayeleri Bollywood sinemasında trenler büyük rol oynuyor. E, bu dinlediğimiz parça International Indian Academy of Film ödüllerinde en iyi şarkı seçildi. Geçtiğimiz seneki ödüllerde Filmfare ödüllerinde en iyi trend setter filmi e, Z cine ve Screen Week'le ödüllerinde de en iyi erkek oyuncu kadın oyuncu ve film ödüllerini aldı Chennai Express. E, Rohit Shetty yönetmiş e, filmi. E, Şahrukhan 40 yaşında e, dedesinin küllerini ganja atmak üzerine dökmek üzere e, yola çıkan bir adamı canlandırıyor. Yolda bir kızla tanışıyor. Aslında ta işte ilk Şahrukan'ın meşhur olduğu zamanlardaki Dilvaye Dilleca Yenge filmindeki öyle bir yollarda geçen farklı tiplerin aşkı ve de kızın ailesiyle tanışma hikayelerini de hatırlatmıyor değil. Kızın da Güneyli ailesi. Babası da bir mafya babası. Tamil bir aileden geliyor. Klasik ...Hollywood sevenler için çok az gelen bir fırsat... ...bu hafta sinemalarda... Chennai Express. Diğer Hint filmi ise The Lunchbox... ...Sefertası film ekiminde yanılmıyorsam... ...gösterilmişti sonbaharda. Ritesh Batra yönetmiş... ...ilk uzun metrajlı filmi kendisinin. Başrollerde İrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui ve Denzel Smith... ...yer alıyorlar. Bu da gerçek bir e, olaydan demeyelim ama var olan bir fenomenden yola çıkan bir hikaye. E, ben bunu tanık olduğumda hakikaten aklım çıkmıştı. E, Bombay'de e, öğle yemeği teslimatı yapan bisikletli insanlar var. Her gün e, çalışan erkeklerin evlerinden eşlerinin yaptığı yemekleri sefer taslarında alıyorlar ve şehirde Adama teslim edip sonra da tekrar sefertasını eve götürüyorlar. Ama milyonlar ve milyonlarca sefertasından e, ve hani dev bir şehirden bahsediyoruz. Ve bu bir gün içinde olup bitiyor tekrar tekrar tekrar. E, ama ve yani neredeyse hiçbir zaman hata olmadığı söyleniyor. Ama bu filmde de dediği ama bir gün hata olursa diye biraz e, ihmal edilmiş kendini hisseden bir ev kadını. Yaptığı özenle yaptığı yemekler e, yalnız ve emeklilik hemen arefesinde işte kendi halinde bir ma memurun masasında buluyor kendi yemek ve içindeki notlarla da e, bir şekilde haberleşmeye bir iletişim kurmaya başlıyorlar. E, klasik bir Bollywood filmi değil e, bir şarkısı var ama öyle şarkılı türkülü e, danslı falan değil e, gayet hoş bir hikaye. Ee, geçtiğimiz sene boyunca çeşitli festivallerde gösterildi oldukça da beğenildi film fair ödüllerinde de eleştirmenlerden en iyi film ödülünü aldı ee, seyircilerden de en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi e, ilk yönetmenlik e, ödülünü aldı İlk yönetmenlik ödülünü demin söylediğimiz screen weekly ve Zine ödüllerinde de kazandı the lunchbox sefertası. Evet bu hafta 11 film dedik say say bitmiyor <gülüyor> evet. bir tane de İspanya'dan mı? Heh, evet ben de tam onu bulmaya çalışıyordum evet, şimdi. Tengo ganas de ti sensiz olmaz Fernando González Molina'nın filmi Maria Valverde, Mario Casas, Clara Lago ve Alvaro Cervantes başrollerde. Evet bu da bir romantik aşk dram filmi. Bir devam filmi aynı zamanda. Ee, bak onu bilmiyordum evet, mesela. Evet Aşka Yükseliş e, adlı film geçen sene bize de gösterişe girmişti. Tres Medros sobre El Cielo aslında 2010 yılından. Onun devamı bu e, aynı karakterlerle aynı yönetmenle yine e, çok satan romandan uyarlama. E, aynı karakterler bu sefer e, Hace baş karakterimiz Madrid'e geri taşınıyor. Orada e, bir kadınla tanışıp yeniden aşık olabileceğine inanıp... ...böyle bir e, biraz danslı da çünkü kadın karakter e, dansçı. Böyle biraz e, ağdalı romantik bir İspanyol filmi bu hafta gösterimde. Evet, üç tane de e, yerli yapım var. E, bahsedeceğim benim ilk film... E... Hemen geliyorum. Lal, Semir Aslan Yüreğin e, yönettiği bu filmde de başrollerde Atamurat Kalkan, Erdal Sarı, Erkan Canlı, Gürkan Uygun e, yer alıyorlar. E, bu da ilk gösterimini geçtiğimiz sene Adana Film Festivali'nde yapmıştım. E, Lal, Semir Aslan Yüreğin e, aslında bir Yılmaz Güney güzellemesi de diyebiliriz. Fantastik öğeler de taşıyan bir film. 1974 senesinde geçiyor. Hem bir dönem filmi ama dediğim gibi birazcık fantastik öğelerle bezenmiş bir dönem filmi e, Antakya'nın bir köyünde e, o dönemde Adana'da e, Endişe isimli filmini çekmekte olan Yılmaz Güney'in işte Adana'ya geldiğini duyan iki küçük çocuğun böyle 13-14 yaşlarında iki çocuğun e, bir şekilde hem kendilerinin çevrelerine ispatlamak işte birinin sevdiği bir kız var öbürü ise e, mahalledeki çocuklar tarafından işte sürekli aşağılanıyor hem onlara e, kendini ispat etmek için ikisinin yollara düşüp Yılmaz Güney'i görme arzularını ve o maceralarını görüyoruz ama 74 yılı Türkiye'si, baskıcı ortam, bütün bunları da bir taraftan görüyoruz. Biraz acıklı bir öykü, sonunun oldukça acıklı olduğunu söylemem gerekiyor. Ama o iki çocuğun heyecanı, o Yılmaz Güney sevgisi de dediğim gibi birazcık fantastik boyutlarıyla da ele alınıyor. Biraz yol hikayesim, pek çok şeyi bir arada yapmaya çalışan bir filmlerle. Evet hafsanın bir diğer yerli yapımı e, bu sene Antalya'da Altın Portakal'ı paylaşan Cennetten Kovulmak. E, Ferit Karahan ki kendisi preste yardımcı yönetmenlik yapmıştı. E, i̇lk uzun metrajını çekti. E, oldukça da uzun süren bir kurgu aşamasından geçti film. E, başrollerde Ezgi Asaroğlu, Rojin Tekin, Jülide Kural, Bünyamin Kavut ve Mirza Metin yer alıyorlar. E, i̇ki ailenin hikayesi üzerinden e, biri İstanbul'da e, oğulları e, doğuda askere giden bir aile, biri ise doğuda e, Kürt bir aile. E, Kürt sorunu işte iç savaş e, ve kaybedilen hayatlar. Üzerine bir hikaye İstanbul'da elektrik mühendisliği yapan Emine adlı genç bir kadın var onun kardeşi askerde çatışmada öldürülüyor inşaat ...çalıştığı inşaatte çalışan e, genç e, Kürt işçiler var. Hatta yaşı tutmayan e, onların da e, bir şekilde bir e, cam pazarında çalıştıklarını da görüyoruz. E, Muş'ta e, Ayşe adlı küçük bir kızın ailesi var. Onlar da orada e, korucu baskısı altındalar. E, aslında çok daha... E, ...da güçlendirilebilecek bir filmken biraz Antalya'da herkesin üstünde anlaştığı bir konuydu. Biraz daha geliştirilebilecek bir projeyken belki biraz ilk filmin, ilk film olmanın verdiği nedenlerle de böyle bir, bir tık aşağıda kalan hani... Keşke biraz daha e, oturabilmiş olsaydı bazı yerleri senaryonu dedirten e, bir filmdi. Cennetten kovulmak yine de hani bu sene Antalya'da neler kazandı derseniz e, genel olarak da e, son dönemde e, Türkiye'deki kürt sorunu kürt sorunu demek de hoşuma gitmiyor. E, İç savaş hakkında yapılan e, son dönemdeki filmlerden biri. E, bir 10 sene kadar önce, 90 sonları 2000'ler başlarında geçiyor hikaye. Son olarak da yerli yapımlardan Mutlak Adalet var. E, Hüseyin Eleman'ın filmi bu da. Ozan Akbaba, Bülent Çolak, Bihter Dinçel, Turgay, Turgay Tanülkü ve Yerkan Kahraman başrollerde. Evet bu da... E Biraz kişisel e, adalet, adalet ve hak arayışı mesesine giren bir film. E, İzmir'de Türk öğretmenliği yapan e, bir adam e, karısı ve çocuğuyla mutlu bir hayat sürerken bir gün eve geldiğinde işte eve giren hırsızların karısına tecavüz ettiklerini, kızını Hı. darp ettiklerini görüyor. Hırsızları kovalıyor ama yani o sinir ve şeyle gözü dönüp bir tanesini öldürüyor. Bunun üzerine de Ee, aslında polis e, ailesine hani mutlum bunları yapanların peşine düşmek yerine e, işte hani kendisinin e, cinayetten yargılanması ve bunun sonucunda hapse girdiğini görüyoruz e, cinayet suçlamasıyla hapisten çıktığında ise karısının tamamen psikolojik olarak çöktüğünü kızının yetiştirme yurduna verildiğini ve kendisinin de adalet e, kavramıyla yeni baştan yüzleşmek durumunda kaldığını görüyoruz evet hapisten çıkma üzerine Don Hemingway'den bir hayli farklı bir film ee, son olarak da bu hafta bir canlandırma filmimiz var ee, ilginç bir şekilde Meksika-Güney Kore ortak yapımı Jungle Shuffle Ormanda Karmaşa Mauricio De La Orta ve Tay Park yönetmişler Türkçe seslendirmesinde Yekta Kopa'nın sesini görüyoruz yine ee, Meksika'nın yağmur ormanlarındaki rakunların e, öyküsü... E... Genç bir çift Manu ve Saç'a e, Manu yaramazlığı sonucunda köyden kovuluyor. Fakat Saç'a e, insanlar tarafından kaçırılınca onu kurtarmak üzere tekrar geri geliyor. Bunlar dışında e, çok kısaca İstanbul Modern'de de e, komşular e, programı bağlamında çok iyi bir seçki gösterime girdiğini dün itibariyle hatırlatmak istiyoruz. Aralarında Mısır sinemasının klasiklerinden Mumya ve e, bu sene e, İF'te ödül ...kazanan e, balık ve kedinin de olduğunu söylemek lazım. Bir de Indiegogo kampanyasından bahsedeceğiz. Yeni bir proje. E, Ahu Öztürk, e, ilk yönetmenliğini gerçekleştirecek olan bir yönetmen. Toz Bezi projenin adı Indiegogo'da onun için Indiegogo Toz Bezi diye aradığınızda çıkıyor direktman... E, ...filmi gerçekleştirebilmek için bir katkı platformu açmış durumdalar. Zaten Türkiye'de sinema yapmanın zorlukları malum ve dolayısıyla çok uzun süredir kullanılan yöntemlerden biri de bu kitlesel katkı toplama. Toz Bezi de yönetmenin 3 yıldır üzerinde çalıştığı bir proje... Ee, oldukça enteresan e, şehir hayatında hayata tutunmaya çalışan gündelikçi kadınların hikayesini onların gözünden e, bakarak e, anlatıyorum. yazar yönetmen Ahu Öztürk projeye katkıda bulunabilirsiniz indigoğonu sitesine gidip toz bezi projesine. Evet, burada e, Onur Ünlü'nün demin dediği bir şeye değinmek istiyorum. Yani bu projeler ara ara geliyor. E, biz de duyuruyoruz. E, ama burada da hani hakikaten istediğiniz için bir proje aklınıza yatarsa... ...biz okuduk, e, benim oldukça da aklıma yattı. E, hani sadece Türk sinemasına destek olsun diye değil... ...hakikaten ilginç olabilecek projeler gördüğünde insan katkı yapmakta da daha bir içine siniyor. Bir de şeyin de altını çizmek gerekiyor. Destek olmak için öyle büyük bütçelere gerek yok. Herkes hani... E, Zaten açık radyo dinleyicisi bunu çok iyi biliyor. Hani herkes bütçesine göre e, 3 lira 5 lira hiç fark etmiyor. E, o her bir kuruşunuzun hakikaten bir işe yaradığına e, inanın hani bu tarz projelerde onu da söylemek lazım. Evet programımızın da sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Osman Moriduman'a çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bu haftaki canlı yayın konuğumuzda yönetmen Onur Ünlü'ydü itirazım varla. Kendisini konuk ettik ona da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Programın başını kaçıranlar için yakında podcast'te Onur Ünlü ile sohbetimizin de bulunduğu bütün programı bulabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.